Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Günaydın Cengiz, merhabalar. Mer, günaydın, Özdeş. Günaydın. Nereye, cümleten günaydın. Evet, hemen. Nereye Maga. doğru, Ama, nereye doğru? Maga, Magalan'da doğru, Magaland. Magalan'da, <gülüyor> Da on gün oldu, ortalığı birbirine kattı adam, hem içeride hem dışarıda. Yani zırvalarını mecburen konuşmaya devam edeceğiz. Zira yani son derece tehlikeli hatta ölümcül kimi. Yani tip tip tip nokta nokta gideceğim. Çünkü yani biraz telegrafik bir şekilde. Çünkü o kadar çok zırva var ki yani hangi birinde ne yoğunlaşmak yani mümkün değil yani herhangi bir tanesinde. Üçüncü kez başkan adaylığını duydunuz mu? Yani mümkün değil. <gülüyor> evet. Elde Duydum ama yanamadım. Ya. Ya evet yüzde yüz emin değilim falan diyor ama temsilciler meclisinde bir cumhuriyetçi vekil yani bir temsilci e, bir, bir anayasayı değiştirmek üzere geçen hafta bir karar tasarısı sunmuş. Ya öyle sadece laf değil yani. Yani değil. değil. <gülüyor> çalışıyor çocuklar ya. Yani. Ama üslup hep aynı. Tehdit sıfır istişare kimseyle konuşmuyor. Onunla da sıfır diplomasi tabii. E bir Son. önceki seçimlerde Joe Biden'ın e, yaşını e, bahane ediyordu. E kendi de o yaşta. E şey, tabii bir, bir kez daha başkanlık yaparsa geçecek onu zaten. Oo rahat rahat neyse. Şimdi <gülüyor> devam edelim. Son kararlarından bir tanesi bu sabah düştü. Bu e, Suriye'den asker çekeceğini söylemiş Netanyahu'ya. Hmm. Ne zaman nasıl kimle falan hiçbir şey belli değil tabii öyle gene bir laf sallamış. Ondan sonra bu Frederiksen telefonu yani başbakan, Danimarka Başbakanı ile yaptığı bu Greenland'la ilgili veya kalalit munaat demek daha doğru herhalde. Çünkü Greenland'da, Greenland'da onun evet. dili değil, devas dünyanın en büyük adası 2.2 milyon kilometre kare. 56 bin kişi yaşıyor. Avrupa Birliği toprağı, toprağı tabii. Bir de e, otonom bölge. Bir de üstelik üst, üstüne üstlük bu diyor yani çok işte Amerika'nın e, efendim güvenliği için çok önemli. Fakat orada NATO üssü var. Evet. <gülüyor> NATO üssü var ve e, tabii NATO için... üyesi. Dün de biraz konuşmuştuk da Danimarka da NATO üyesi zaten yani. Tabii canım <gülüyor> Tabi, elbette. Kurucu üye ya. Lan, evet. Ya öyle bir tarafsız falan bir ülkede diyor, <gülüyor> o, evet. o açıdan bakacak olursanız Zaten NATO üslerinin olduğu, zaten e, yani Amerika tarafından korunmakta olan silahlı güçlerinin olduğu falan bir yani. yani. Şimdi e, bu dört İskandinav toplandı biliyorsunuz, Finli, e, Danimarkalı, İsveçli ve Norveçli. Ondan onu ondan sonra da herkes onun yemek masasına kadar. Evet. E, <gülüyor> Demiş, şaşalı değil işte Sade şu falan onu konuştu. esas orada karar aldılar tabii. E, dün e, Mette Frederiksen Paris'teydi. Ve e, Fransa'nın e, adaya e, Kalalit-i adasına e, asker yollaması konuşulmuş. Son haber bu. E, yani çok eğlenceli yani tabiri caizse. Oradan Panama'ya gidelim laf attı bir, daha, bir, bir toprak daha konuştunuz bunu tabii ama yani hep tekrarda fayda var tamamen palavra Çin'e verildiği Çinli Hong Konglu bir şirket işletiyor Panama kanalını. Ee, ve yani ancak bir e, şeyle yani alakası yok Çin'de. Çin zaten açıklama yaptı. Bizim dil nereden çıkardınız falan dedi. Ama Çin e, diğer taraftan e, intikamını başka türlü alıyor biliyorsunuz bu dipsikle. Dipsikle evet. <gülüyor> dipsikle ortalığı birbirine kattı yani. Bir nokta kaç trilyon özdeşsen bilirsin. Toplamda bir trilyon. Borsada kayıp var. Bir nokta bir, bir, bir, bir, birkaç trilyon, bir nokta bir trilyon birkaç milyar. Evet. Şimdi Brezilya ile devam edelim. Brezilya'da tabii onlar da tabii son derece rahatsız. Çünkü insanları kelepçeleyerek yolluyorlar. Şimdi bu yeri gelmişken, Kolombiya'dan da bahsedeceğim tabii ama... Bu Kolumbiya e, dediler bu arada ilk e, <gülüyor> Beyaz Saray'dan çıkan gördünüz mü ilk e, beyanları Kolumbiya dediler Kolumbiya <gülüyor> yazmasın <gülüyor> bilmiyorlar ülkenin adını neyse bu Kolombiya ve Brezilya ve diğer memleketlere geri yollamak Meksika tabi e, bu geri yollamalar e, zorla cebren ile ilgili bir hatırlatmada bulunayım. Biden döneminde bu geri yollamalar sürdü. Yani bu Trump'a mahsus bir şey değil. Yani böyle ala valayla olmuyordu tabii. Yani bağıra çağırarak bağırarak çağırarak yapılmıyordu ama yapılıyordu. Her ülkeyle de bir anlaşma var zaten. Şimdi Kolombiyalılara biraz baktım. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2 milyon Kolombiya vatandaşı düzenli bir şekilde yaşıyor orada. 200 binde düzensiz göçmen var. Ee, ve tabii bunların ödü patlıyor e, geri yollanacakları korkusuyla. Bir de sorun çok tabii sorunlu bir ülke yani Kolombiya daha yeni e, stabilize oluyor. E, normalleşiyor biliyorsunuz yani. Bir korkunç bir iç savaştan çıktı. 3 bölgeye bölümdü falan yani çok zor durumda bir ülke artı e, iki milyona yakın belki daha fazla Venezuela vatandaşına ev sahipliği yapıyor bunlar mülteci e, Venezuela'dan kaçanlar 2 milyon e, çünkü mücavir yani sınırı var e, Venezuela'ya e, ve sonunda o işte attı tuttu bir şey fakat onda e, Batı basınında Kolombiya pes etti, hemen e, efendim bayrağı indirdi, e, aldı vatandaşlarını falan. Öyle değil. E, Amerika Amerika'dan yollanan askeri uçakları geri yolladılar. Ve kendi uçaklarını yollayıp kendi vatandaşlarını aldılar yani sonunda. Evet. Ama alma, almamazlık etmek durumları yoktu, zaten yoktu. Biden döneminden beri süren bir geri dönüş var. Şimdi geri dönüşlerle ilgili yeri gelmişken benim eski işlerimden biridir. Bu dünyanın en zor işidir. Bir düzensiz göçmeni veya üstünde kimliği olmayan bir yabancıyı bir ülkeden atmak. Bu imkansızdır yani. Çok çok zordur. Çünkü yani yolladığın ülkeye mesela eğer evrağı yoksa yani kimliği yoksa Bu kim ki ben bunu niye alayım ki der. Peki Hadi bakalım ne yapacaksın? <gülüyor> yani ne olduğu belli olmayan bir dünya vatandaşını önüne gelen ülkeye yollamak böyle bir şey mümkün mü? Değil tabii. Yani çok zordur ve tamamen e, yani içeriye dönük tribünlere oynamak derler ya. E, tamam içeriye dönük bir, bir faaliyettir. yani Avrupa'da da ya bütün gelişmiş ülkelerde düzensiz göçmeni olan ülkelerde. Bu böyle sürecek yani bu kepazelik. Tabii. Ben de bir ufak şey ekleyeyim izninle. Yani o da yeni bir haberdi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden çok acil bir açıklama var. Tabii. Yani bu 90 günlük durdurma fonları kesme du durumunun Trump'ın yani dünyadaki 136 ülkeden 122 milyon insanın durumunu çok zora sokacağı üzerinde konuşmalar var. Yani temel şeylerin hepsini kaldırıyorlar destekleyelim bu 122 milyon insanı. Orada bir, bir örnek ağacı. vermek lazım. Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bu e, SDG'nin kontrolündeki e, işitli kampları var ya, evet. e, Doğu, e, Kuzey Doğu Suriye'de. O kamplarda e, görev yapanların maaşları da gitti bu arada ve çoğu zaten işe gelmemeye başlamış. E, yani o, o kamplardaki 20 bin galiba e, tutuklu e, o, onlar <gülüyor> her an duyabilir yani bir de böyle bir şey var. Yani ne yaptığı belli değil zaten kimseyle konuşarak bir şey yapmıyor ki sadece kafasına göre karar alıyor. Meksika körfezi hikayesi de öyle biliyorsunuz. Orada da yani bütün e, ülke civar ülkelerle Amerika Birleşik Devletleri'nin etrafındaki ülkelerle tahmiyane <gülüyor> tabiriyle papaz oldu. Küba'nın başına geleni biliyorsunuz. Ee, yeniden terörist oldu. Evet yeniden terörist oldu. Biden dört e, sene bekledikten sonra son dakikada Küba'yı terör listesinden çıkarttı biliyorsunuz. O da tabii yani. Tam bir ki rezilliktir. Ee, bu da gelir gelmez geri e, koydu. Bu, bu Meksika körfezi meselesiyle ilgili Kübalılara sormuşlar Küba hükümetine ve e, ahaliye işte ne düşünüyorsunuz falan diye ki millet omuz sıkmış ama falan geç falan demiş. Alay konusu yani diğer taraftan ama çok tabii ölümcül bir alay yani bütün bu olup bitenler. Şimdi e, gene e, aynı minvalde gelelim bu e, Mısır ve Ürdün'e e, gazeteleri Mısır ve Ürdün'e sürme, teçhir etme yani tehcir, tehcir hmm. e, operasyonuna her iki ülkeden de red cevabı aldı tabii e, kaldı ki e, yani konuşmayan bir ülke var ki orada ağırlığını giderek daha fazla koyuyor. Suudi Arabistan. Onlar da razı değiller. Çünkü e, sonuçta e, yani iki devletli çözüm eğer bir şekilde günün birinde İTKK Zorla, Cebren, neyse yani hayata geçecekse orada yani Filistin devletinden bahsediyorum e, Gazze'lilerin orada kalması gerekiyor. Kaldı ki e, e, zaten geri dönmeye başladılar. Yani tam bir yani Musa'nın çocuklarının geri dönüşü gibi bir Exodus e, gibi e, görüntüler. E, Biz e, de dün konuş. Korku yani. Dün dün ama konuştuk ama aynı şey gözlemde bulunduk evet. Evet hadi. dönüyor insanlar. Bu arada Mısır'a kaçmak zorunda kalan 30 bine yakın Gazze'li'nin geri dönmesini yasaklamış tabii. E, İsrail, geleceğim buraya şimdi Gazze soykırımı. Bu, ha, 30 bin kişi dediniz değil mi? 30 bin ha. Tamam. Ee, bu e, Mısır-Ürdün'le olan anlaşmazlık sürecek herhalde Arap Birliği'de. E, aynı şekilde. Onlar da devreye girdi. Söz konusu değil Gazze'nin boşaltılması, yok or oraya buraya yollanması insanların falan diye. Yani bir, ne bileyim böyle bir şımarık bir olan çocuğu gibi. Yani bir, Ukrayna e, barış planını gördünüz mü? E, tam değil, hayır. Da yok, yok. Bir Bize öyle bir şey uydurdu. Bir de öyle bir şey yumurtladı. <Gülüyor> Ukrayna barış planı Ama barış planı falan değil. Ee, Rusya işgal ettiği toprakların hepsini e, muhafaza ediyor. Ukrayna, NATO'ya girmiyor. Sadece Avrupa bir üyesi oluyor. Ee, e, nötr, yani tarafsız bir ülke olarak kalıyor. Ve barış oluyor. Nasıl? Çok yerindeymiş, güzel. Güzel, çünkü çocuk çalışıyor yani. Ne zannettin? Devamlı çalışıyor, oturuyor yani orada. bak Trumpana. Pax Trumpana bu evet yani zırvalar şimdilik bu kadar herhalde sürecek gelelim gazze soykırımına işte bu dönüş başladı egzodus yani o yürüyüş yani büyük bir yürüyüş yani kimsenin umrunda değil fakat bu arada tabii gazze açıldı dünyaya ister istemez gazeteciler girmeye başladı E, tarafsız gözlemciler girmeye başladı ve belki en önemlisi Birleşmiş Milletler girmeye başladı şimdi bu e, OÇA'nın yani Birleşmiş Milletler İnsani Konular Koordinasyon Ofisi'nin OÇA oraya girip bakılabilir ayrıntılara 3 e, e, hatta 4 kuruluş harıl harıl çalışıyor bir tanesi UNICEF e, çünkü çocuklara çocukların desteğe büyük ihtiyacı var biliyorsunuz Dünya Gıda Programı, onlar da orada. UNVRA, bu İsrail'in hedefinde olan, hedef tahtasında olan ve... Yasakladığı. E, Yasakladığı. Yasakladı. Yasakladı. Ama Gazze'de yasaklamamış, öyle anlaşılıyor. 1948'de kurulmuş olan bir Filistinlilere yardım kuruluşu. Bir milyon insanı besleyecek kadar gıda vaziyette, bir günde. Yani sınır açılır açılmaz. Çünkü orada bekliyordu hepsi biliyorsunuz. Rafah sınır kapısı tarafında, Mısır tarafında. Yani böyle devasa kamyon tır kuyrukları vardı. Yani şimdilik gıda ve destek ve her türlü destek giriyor. Dördüncü kurumda, yani Birleşmiş Milletler da UNMAS mayın temizleme hizmeti onlar da harıl harıl çalışıyorlar çünkü tabi mayınlamışlar sağa solu İsrail ordusu dünyanın en ahlaklı ordusudur unutmayın e, Tabii tab bu arada bu mesele şu ana kadar pek konuşulmadı ama Gazze evet. kenti Gazze'nin kuzeyi ciddi yıkım görmüş olan bir kent Suriye'de bile Bu işte HTS'ye aldıktan sonra geri dönenlerden 20'yi geçmişti mayına basarak tabii, tabii, elinde, tabii, tabii, tabii, tabii, tuzaklardan tabii. falan ölenlerin sayısı yani evet. Filistin'de de yani Gazze'de de benzer bir şey yaşanma ihtimali çok yüksek tabi ya bak e, şimdi bu mayın meselesi o kadar hayati bir konudur ki e, Sırplar bak ne kadar zaman geçti Yugoslavya savaşları üzerinden değil mi 92, evet. miydi? 93, 92 miydi 93'ten düşmüştü. 93, 93 miydi? evet. Orada 93 ne etmiş? Yani kaç ediyor? 40 30 sene. 30 küsür senedir. Orada hala Hırvat toprağında Sırpların mayınladığı yerlerde Hırvat ve e, Boşnak toprağında o mayınlar da hala insanlar ölüyor. Daha eski var, daha eskisi var. Angola. Angola'da hala İnsan ölüyor mayınlardan dolayı. O Angola Savaşı, İç savaşı ne zaman? O 70'ler 80'ler ya. Yani. Evet. Düşünseniz. diğer e, kurum e, BM kuruluşu Dünya Sağlık Örgütü onlar da e, devrede. Biliyorsunuz e, Amerika Birleşik Devletleri oradan çıktı. E, onlar da orada harılarıl çalışıyorlar. Şimdi e, bu e, Gazze soykırımı başlığı altında bir önemli gelişme daha var. Yani Gazze'yi ve soykırı meselesini yakından ilgilendiren bu Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Lübnanlı Başkan Yargıcı Nawaf Salam Lübnan Başbakanı oldu biliyorsunuz. Ondan sonra gitti, terk etti, hemen döndü Beyrut'a. Yerine Bu e, hatırlayacaksınız, İsrail ile ilgili kararlarda sürekli karşı oy kullanan e, Ugandalı yargıç e, başkan oluyor. Julia Sebutin de maalesef böyle bir gelişme var. E, bu Filistin meselesi siyasi bir meseledir diye bir rapor yazmıştı hatırlıyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> evet tamamen İsrail'in adamı veya kadını diyelim. E, bu e, alınan bütün kararlara e, itiraz etmişti. E, fakat şöyle bir e, ne diyelim adına e, yani e, sınırı var e, başkanlık e, sisteminin orada kararlar e, oy birliğiyle değil oy çokluğuyla alınıyor. Dolayısıyla yani başkan olarak oturacak bir takım memanetlerde bulunur herhalde. Ama e, orada da böyle bir yani İsrail e, muhtemelen kaynaklı bir e, çıkartma olduğu bir, bir e, girişim olduğunu da not etmek gerekiyor. Şimdi gelelim. E ama, ama bir tür oylamayla seçildi değil mi? İşte yani, o, onu zaten daha daha seçilmedi seçilmek üzere. seçilmeli mi? İç oylamayla Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri atar çünkü onu oraya sonuçta. Ama demek ki bir yani orada bir bir bir bir, bir at pazarlığı dönüyor. Onu takip etmek lazım. Ama dediğim gibi yani e, mesela bu son e, alınan e, İsrail'in orada. E, ...ki katliamıyla ilgili kararlarda hep 13'e 2 çıkmıştı. 15 yargıç var, 13'e 2 bir tanesi bu, bir tanesi de İsrailli e, yargıçtı. E, 13'e 2 yani öyle devam edecek herhalde ama takip edelim bakalım ne olacak sonunda seçilebilecek mi? Julius Tune Sebutin de hanımefendi. Şimdi gelelim Türkiye'ye son kalan birkaç dakikada e, cezaevleri meselesinden bahsetmiştim birkaç hafta önce hatırlayacaksınız. Evet. Dövlediklerimi de hatırlatayım. Türkiye 100 bin yurttaşa 500 e, hükümlü veya tutuklu e, sayısıyla dünyada ilk 10'da artık e, 400 bine yaklaştı e, mahfushane veya yani cezaevi nüfusu memlekette ve son haber e, hala hazırda mevcut olan 403 cezaevine ek olarak 2025'te 704 bin metrekare alanı kaplayacak şekilde 11 cezaevi eklenecekmiş. Ömer. Ee, Yeni Millet Bahçeleri. Bir şey söyleyemeyeceğim. <gülüyor> i̇şte, ne kesildi? Bin. Yani öyle bir şimdi yani icraat budur işte. Ee, kaynak 1.2 milyar Türk lirası. 27 sonuna kadar toplamda 23.5 milyar Türk lirası kullanılması planlanıyor. Çünkü kapasite aşımı var. Aşırı kapasite aşımının nedenlerinden biri de tekrar verdiğim birkaç hafta önce verdiğim rakamları hatırlatayım. Ee, bu içeridekilerin 55 bini 20 yıldan fazla içeride. yani çok uzun bade 10 12 bini de aşağı yukarı ömür boyu hapis olarak orada yatıyorlar bu Avrupa Konseyi ülkeleri arasında Türkiye birinci durum budur gelecek hafta takip edeceğiz şimdi bu hafta son bu hafta sonunda. Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin yıllık raporu çıkacak. Gelecek çarşambada e, onun, onu incelemek e, yani Türkiye ile ilgili bölümün en azından e, inceleme fırsatı. Bu hapishane durumunu incelemekte evet. fayda var. Evet çok önemli. Yani Tokisane evet. mi diyeceğiz? <gülüyor> ne hane? Tokisane. Toki gibi yani. Tokisane valla öyle evet. Evet bugünlük bu kadar. Peki. Çok güzel bir tablo çizdin. Teşekkür ederiz dünyanın gidişatı hakkında. Biz de sana güzel bir şarkı seçmeye çalıştık. Çok tanınmış bir şarkı. Dünyanın halini bundan daha iyi anlatacak bir şey bulmak zor olur diye düşündük. Aha. Ve Louis Armstrong ve It's a wonderful world, mi It's a wonderful world, <gülüyor> emindik zaten. <gülüyor> Cukoda, evet. la söylüyor, What a wonderful oh. world. Oh, oh vallahi, evet. <gülüyor> Allah,